Mısır tarihine son videoyla devam ediyoruz. Bugüne kadar Mısır toplumunu, Mısır kültürünü, Mısır'ın nasıl doğduğunu, nasıl büyüdüğünü, nasıl çöktüğünü ve Mısır'da 3000 yıl boyunca neler yaşandığını gördük. Epey önemli şeylere değindik ve bu videoda son nokta olacak ve Mısır'ın tarih sahnesinden nasıl silindiğini göreceğiz. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü bu videoda bir tek Mısır'dan değil birçok şeyden bahsedeceğiz ve bunlar bence önemli şeyler. Son videoyu nerede bırakmıştık? Mısır, Nübya, Libya, Etiyopya, Afrika ve birçok bölge tarafından işgale uğramıştı ve en son Asur İmparatorluğu Mısır'a hükmetmişti. Fakat Asur İmparatorluğu Babil tarafından tarihe gömülmüştü ve Babil de kısa süre sonra Pers İmparatorları tarafından yok edilmişti. En son bu Pers imparatorları Mısır'da çökmüşlerdi ve son firavun 3. Psamtek Pers kralı Kambis tarafından öldürülünce Mısır bir Pers satraplığı haline gelmişti. Son videoyu burada bırakmıştık. Öyleyse kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle Persler Aramice yazarlar ve okuldan da hatırlayacağınız üzere onların genel adı Ahameniş İmparatorluğu'dur. Persler bugünkü İran'ın Geçmiş halidir ve Yunanlar onlara Ahameniles derler. Yani esasında Ahamenişle hemen hemen aynı. Persler Med halkından gelmedir. Med halkı dağlarda yaşayan ve genellikle vahşi bir kavimdi. Ve bir yere saldırıp ganimet toplayıp geri dönerdi. Yani bir imparatorluk hayali yoktu. Ama Persler diye ifade ettiğimiz Perses dağlarında yaşayan grup bir yerde Med halkına da isyan etti ve imparatorluk haline geldi. Fakat bunların ataları olan Medler 60-70 yıl önce Babil imparatorluğuyla bir anlaşma yapmış ve Asur imparatorluğunu tarihe gömmüşlerdi. Zaten az önce anlatmıştım ve Asur çökünce Babil tek imparatorluk olunca bir süre sonra Persler ortaya çıkınca Babil de Persler tarafından yok edilmişti ve Pers imparatorluğu Mısır'a girmişti. Yani Asur'dan Babil'e, Babil'den Pers'e, Pers'ten de Mısır'a bir yönetim devri yaşanmıştı ki tarih kitapları bunu Translatio Imperii tabiriyle özetlerler. Persler dünya imparatorluğu kurma hayali güttükleri için öyle bir yeri fethedip de orada kalma niyetinde değillerdi. Onlar bir yere saldırıp ele geçirip diğer maçlara bakma kafasındalardı ve bu yüzden epey geniş bir coğrafya yayılmışlardı. Ve haliyle bir ana merkez, bir başkent, bir ana vatan olması gerektiğinden dolayı bir Pers kralı bütün coğrafyaya hükmedemiyordu. Ama kral gene tanrı kraldı yani firavunlarda olduğu gibi. Lakin gerçekte tanrı gibi her şeyi görme şansı olmadığından dolayı genelde Persler fethettikleri bölgelerde bizim Satrap adını verdiğimiz ama Persçesiyle şipatra Parvan diye ifade edilen bir yönetim mekanizması kullanmışlardı. Bu nedir? İmparator bir valiyi, bir generali yani yakın bir adamını gider fethettiği bölgeye koyar. Bu adam orada Pers hükümdarı adına bir bakıma haraç keser, vergi toplar, orayı yönetir ve Pers imparatorluğuna güç katar. Örneğin Pers kralı Kambis, Yunancasıyla Kambises, Mısır'ı fethettiğinde ilk iş işine yarayabilecek Mısırlı bir danışman seçmişti. Bu danışman 3. Psamtek zamanında donanma kaptanı olarak görev yapmıştı ve aynı zamanda hem rahip hem de başhekimdi. Biz bu kişiyi Udyahorresenet diye tanıyoruz. Udyahorresenet'in yardımlarıyla Persler Mısır'a daha da hakim oldular. Ve bu Mısırlı rahibin yardımlarını unutmamak, ona hakkını vermek amacıyla kayda geçirdiler. Örneğin Roma İmparatoru Hadrianus'un döneminde Roma'ya getirilen ve bugün Vatikan Müzesi'nde bulunan bazalt stelde Bodia Horresthenet bir Pers dostu gibi gösteriliyor. Bu işgal altındaki bir imparatorlukta bulunması epey zor bir nimettir. Bodia Senet'in aktardığı şeylere baktığımızda genellikle Mısır'ın Pers satraplığı esnasında gayet refah olduğunu görüyoruz. Pers imparatorları Mısır'a gayet iyi davranıyorlar. Halk fakirlik çekmiyor. Ve Pers İmparatoru Kambis 3000 yıldır tapınılan ve kutsal sayılan Apis boğasını kutsuyor. Ona adak sunuyor ve bütün tapınaklara da bağış yapmaya çalışıyor. Ama tam tersine baktığımızda örneğin Yunan kaynaklarını okuduğumuzda mesela Herodot o Kambis'in Apis boğasını öldürdüğünü söylüyor. Bu da yetmiyor. Önceki kral olan Amasis'in mumyasını mezarından çıkardığını kırbaçladığını ve sonra yaktırdığını aktarıyor. Yani Kambiz esasında bayağı kötü bir adammış ve Pers İmparatorluğu esnasında Mısır fakirlikten kırılıyormuş. Halkın çekmediği eziyet kalmamış. Bunların hangisi doğru bilmiyoruz. Böyle çok fazla rivayet var. Mısır'ı genellikle o dönemde kötüleyen yani Persleri aşağılayan kaynaklar Yunan tarafından geliyor. Niye böyle olduğunu birazdan konuşacağız ama Persleri iyileyen Onları öven kaynaklar da pers kaynakları. Yani esasında zaten objektif değil. Dolayısıyla bazı kötü olayların üstünün örtülmesi veya bir olduysa on aktarılması mümkün. Bu konuda net konuşmak doğru olmayacağı için ben her türlü aktarıma ve rivayete yer veriyorum. Siz hangisini makul görüyorsanız onu alın çünkü gerçekten de kaynaklar biraz şaibeli. Örneğin Kambiz'in. Direkt deccal olduğunu, şeytan olduğunu, en kötü insan olduğunu söyleyen kaynaklar var. Ama Kambis topu topu Mısır'a 3 yıl hükmetti. Adam tahtı ele geçirdi ve 522'de öldü. Yani ne kadar bir şey yapmış olabilir. Yani makul bir hükümdar zaten bir yeri fethettiğinde orayla iyi anlaşmaya çalışır. Çünkü düşmanlık isyanları doğurur ve isyanlar büyümeyi engeller. E siz bir Pers imparatorluğu. Bir dünya imparatorluğu peşindeyseniz oturup da fethettiğiniz bölgede eziyet, katliam, kıyım yapacak haliniz yok. Ama öyleymiş gibi aktarılıyor belki de öyledir. Bazı kaynaklara baktığımızda Kambiz'in hiçbir Pers kralının yapmayacağı şekilde iki kız kardeşiyle de evlendiğini, ayrıca yolda milleti keyfine göre okulayarak öldürdüğünü, bütün muhalif askerleri ve bütün muhalefeti bastırdığını İnsanları kazığa oturttuğunu falan yazıyorlar. Bu da yetmiyor. Kambis rüyasında erkek kardeşinin ona isyan çıkaracağını ve tahta oturacağını gördüğü için kardeşini de sırf bir rüya yüzünden öldürüyor. Ve daha sonra evlenmiş olduğu kız kardeşlerinden biri kardeşinin ölmesine üzüldüğü için ona laf soktuğunda hem karısı hem de kız kardeşi olan bu kişiyi de öldürdüğü söyleniyor. Kambiz'den sonra başa geçen kişi, görece daha çok sevilen birinci Darius'tu. Darius'un babası Histaspes, Persya veya Pergia valisiydi yani bir satraptı ve Kambiz öldükten sonra oluşan iktidar boşluğunu iyi kullanmayı ve oğlunu tahta geçirmeyi başarmıştı. Kambiz Mısır'da kalmıştı yani orada ikamet etmişti ve bu yüzden Mısır halkıyla epey bir münasebeti olmuştu ama Darius Mısır'a hayatı boyunca sadece bir kere geldi, kısa bir ziyaretle bulundu ve daha sonra bir daha uğramadı. Ve ondan sonraki krallar da Mısır'a pek karışmadılar. Bir satrap bırakıp diğer yerlere baktılar. Darius Mısır inancına daha saygılıydı. Bu yüzden Sakkara'daki Serapeumu ve Apis boğalarının gömüldüğü yeri genişletti. Ayrıca önemli bir kervan yolu üzerindeki El Karga bahasına Amon için Hibis tapınağı yaptırttı. Darius bu kadarla kalmayarak Mısır yasalarını derletti ve Aramice'ye çevirtirerek kitap haline getirtti. Fakat Mısır'da çok sayıda Pers memuru olmadığı için Aramice pek de yaygın bir dil olamadı. Darius bir tek bunlarla kalmayarak ne kavdan kalma yarım kalmış o kanal projesini de bitirmeye çalıştı. Yani Mısır'a yatırım yaptı, emek verdi. Bu arada Darius eski Farsçada Daryavus, modern Farsçada Darius. İbranice kaynaklarda Darius 5 ve Yunan kaynaklarında da Darius diye bilinmektedir. Roma kaynakları ise onu Darius diye nakletmişlerdir ve biz de bugün bu versiyonu kullanıyoruz. Darius yaşamış en büyük Pers kralıydı ve en meşhuruydu. Hatta bu yüzden bugün birçok bilgisayar oyununda Darius adında Pers kıyafeti giymiş karakterler var. Lakin Darius'un başarısız olduğu yerler de var tabii ki. Örneğin Maraton Savaşı Maraton savaşı Önce 490'da Ağustos ayında Darius'un son kalan Yunan topraklarını da ele geçirmek istemesiyle yaşandı. Fakat savaşı Yunan tarafı kazandı. Ve bu savaşın bizim için apayrı bir yeri var. Çünkü herkes Pers ordusu kazanacak diye inanmıştı. Ve Yunan halkı da böyle düşünmüştü. Çünkü Persler her yeri bir bir fethettiler ve sıra Atina'ya geldi. Bu adamlar bizim erkeklerimizi öldürecekler. Kadınlarımıza tecavüz edecekler, yerimiz yurdumuz paramparça olacak, yakılacak, yıkılacak. Bu kargaşa ortamında savaş devam ederken ilginç bir şekilde Yunan tarafı kazandığı zaman bir ulak halkı telkin etmek için ve galeyana gelmesinler diye erkenden müdahale etmek için zaferi duyurmak amacıyla şehre doğru koşmaya başlamıştı. Bu ulağın adı Fidip Pides'ti ve anlatıldığına göre 40 kilometrelik mesafeyi hiç durmadan koşarak aşmıştı. Şehre ulaşıp zaferi haber verdiğinde de yorgunluktan düşüp bayılmıştı. İşte bu olay bugün bile halen sembolik olarak her yıl tekrarlanıyor. İnsanlar her yıl maraton koşusu adı altında 40 kilometrelik bir mesafeyi hiç durmadan koşmaya ve ritüel gibi 2500 yıl önce yaşanmış olan bu olayı canlandırmaya çalışıyorlar. Biz bunu bugün eğlence için yapıyoruz, olimpiyat oyunlarına gönderme yapıyoruz ama esasında bu koşunun anlamı son derece ciddi bir savaştan geliyor. Persler maratonda kaybettikten sonra bu birçok insanın gözünü açtı. Çünkü bugüne kadar hiç kaybetmeyen ve her yeri paramparça eden Pers ordusu eğer bir yerde kaybedebildiyse demek ki yenilmez değil. Öyleyse bir daha kaybedebilir. Ve madem böyle o zaman satraplık olmaya gerek yok. İşte bu kafayla birçok bölgede isyanlar çıktı ve örneğin aşağı Mısır, İlk isyanını gösterdi. Tabi bu son isyan değildi ve Darius bu kadar isyanla mücadele edemeyeceği için son çare olarak tahtı devretmeye karar verdi. Fakat tahtı kime vereceği de bir problem. Çünkü Darius'un yedi oğlu vardı ve bunların ilk dördü o kral olmadan önce doğmuşlardı. Son üçü ise kral olduktan sonra meydana gelmişti. İlk dördündeki en büyük olan kişi Artabazenos... Son üçündeki en büyük olan kişi ise Kısarkses'ti ve bu ikisi taht için mücadeleye başladı. Bu arada Kısarkses, Pers dilinde Hışayarşah, Yunanca'da ise Serhas şeklinde telaffuz ediliyor ve Kahramanlar Kralı anlamına geliyor. Bu isim çoğunuza tanıdık gelmiş olabilir çünkü Kısarkses, 300 Spartalı filminde gördüğünüz Tanrı Kral diye gösterilen Pers Kralı'dır. Tabi 300 Spartalı filminde gördüğünüz her şey gerçek değil. Ama bir gerçeklik payı da var. Xerxes Darius'un Maraton Savaşı'nda aldığı yenilgiyi telafi etmek amacıyla bütün ordusunu toplayarak bütün Yunanistan'ı fethetmek amacıyla yeni bir sefer başlattı ve Herodot'un aktardığına göre bu seferde Xerxes'in orduları toplamda 5.283.000 kişiden oluşuyordu. Tabi bu abartılı bir sayı. O dönemde 5 milyon asker beslemek mümkün değil ama böyle bir izlenim bırakmış olacak ki millet ardı arkası görülmeyen bir orduyla karşılaşınca milyonlarca kişi gelmiş diyecek. Xerxes seferden önce Atina ve Sparta hariç bütün İonya ve Yunan topraklarına elçiler gönderdi. Beklendiği gibi bütün polisler Xerxes'e boyun eğdiler. Hiçbiri onunla savaşmaya cesaret edemedi. Peki neden Atina ve Sparta'ya elçi yollanmadı? Belki onlar da boyuna erdi diye sorarsanız sebebi şuydu. Yıllar önce 1. Darius'ta tıpkı Xerxes gibi Atina ve Sparta'ya elçi gönderdiğinde Atina ve Sparta bu elçileri öldürmüştü. Spartalılar gelen elçileri Sparta Çukuru adını verdiğimiz son derece derin bir çukura atmışlardı. Atinalılarsa kılıçtan geçirmişlerdi. Yani Sparta ve Atina Perslere daha en başından meydan okumuştu. Dolayısıyla onlarla anlaşmaya gerek yoktu. İşte 300 Spartalı savaşı da bu savaştaki ufak bir muharebeden ibaretti. Ek bir bilgi vermek gerekirse Xerxes'in ordusundaki seçkin askerlere Ölümsüzler adı verilmiştir. Çünkü bunlar kılıç, Kalkan, balta, ok ve hançer gibi her türlü savaş aletini kullanmak ve hepsinde ustalaşmak için yıllarca eğitim alıyorlardı. Ve tabiri caizse gerçekten de kolay kolay ölmüyorlardı. Bilindiği kadarıyla 10 bin tane ölümsüz vardı. Ve bu yüzden onlara 10 binler diyenler de oldu ve bu askerler enteresan bir şekilde zırh giymiyorlardı. Fakat filmde öyle göstermemişler. Neyse. Xerxes bütün bu orduya rağmen bilindiği üzere savaşı kaybediyor. Ayrıntıya girmeyeceğim ama özetle Xerxes iki tane ana etken yüzünden savaşı kaybetti. Ve bunlar Atina ve Sparta değildi. Birincisi doğa şartları. Xerxes yüzlerce gemiden oluşan bir donanmayla Yunan sınırlarına kadar geldi ama lodos, dalgalar, fırtına ve bir takım tufanlar bu gemilerin hemen hepsini batırdı. Yani ordu zaten daha savaşamadan kaybetti. İkincisi karadan giden askerler de e binlerce kişi yemek yiyecekler, tuvalet yapacaklar, konaklayacaklar. Bu büyük bir zenginlik gerektiriyor ve o kadar kişi bir arada kalınca illaki birçok hastalık meydana geliyor. Hem bu kişiler aç kaldı bir süre sonra ayakta kalamadılar hem de hastalandılar. Yani yine... Doğal şartlar yüzünden öldüler. Anlaşılacağı üzere Xerxes bütün dünyayı alabilecek bir güce sahip olmasına rağmen iki tane Yunan şehrini alamadı. Ve Xerxes bu yüz karasıyla geri döndüğünde bir suikaste kurban gitti. Yani adam koskoca orduyu heba etmiş. Kimse buna göz yumacak değil. Pers İmparatorluğu Xerxes'ten sonra günden güne güç kaybetti ve önceki ihtişamını yitirdi. Fakat tam tersi şekilde Atina ve Sparta gibi bölgeler bir özgüven patlaması yaşayarak günden güne yükseldiler. Zira bu aynı zamanda bir bakıma demokrasinin teokrasiyi yenmesiydi veya batının doğuya galip gelmesiydi. Medeni insanların vahşileri ezmesiydi. İşte böylece en başında konuştuğumuz o taraflı rivayetleri de anlamış oluyoruz. Zira bunları Yunan halkı yazdı ve Yunan halkı Perslerden nefret ediyordu. Şeytan gibi görüyordu ve bu yüzden de Persleri böyle aktarmışlardı. Hatta felsefe tarihi okurken de buna benzer bir aşağılamayla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin barbar kelimesi nereden geliyor diye sorduğunuzda bunu şöyle cevaplıyorlar. Sözde Persler Yunan topraklarına geldikleri zaman Yunan halkı Persleri anlamamış ve Perslerin konuştuğu dil onlara barbar barbar bar bar gibi gelmiş yani boş konuşma gibi bu yüzden de Pers halkına barbar bar demişler yani esasında bu bile bir aşağılama bir alay etme bir küçümseme çünkü Persler henüz insan olmayı başarmamış öyle saldırgan ilkel tipler Yunanlar ve batı aydınlanmayı ahlakı gelişmişliği medeniyeti sembolize eder. Doğu ve Perslerse işte geri kalmışlık, cahillik, cühelalık vesaire vesaire. Yani şu Doğu Batı ayrımı bile 2500 yıl öncesinden geliyor ve halen devam ediyor. Neyse işte Xerxes Milattan Önce 465'te bir suikaste kurban gidince tahta sırasıyla 1. Artaxerxes ve Ahemenes geçti fakat bu krallar pek de önemli adamlar değillerdi. Gerçi bu onların suçu değil. Xerxes'ten sonra her yerde bir isyan çıktığı için bu adamların hayatı isyan bastırmakla geçti. Ve bu isyanlardan birisi nispeten başarılı. Çünkü Saïs Prensi 1. Amirtiaos halk kahramanı Inaros'ta birleşiyor ve hem aşağı Mısır'ı hem de Menfis'i ele geçiriyor. Ve biraz uzun bir süreliğine ama bir yerden sonra artık Pers orduları şehirleri geri alıp Inaros'u yakalayıp idam ediyorlar. Her ne kadar sonu kötü bitmiş olsa da Inaros bir Mısır kahramanı olarak kayda geçti ve destanlarda anlatıldı. Inaros'un idam edilmesiyle ve Milattan önce 449 yılında imzalanmış olan Kallias Antlaşmasıyla isyanlar sona erdi. Fakat bu aslında sadece fırtına öncesi sessizlikten ibaretti. Bu arada tarihin babası Herodot tam da bu sessizlik esnasında Mısır'ı ziyaret etmişti. İkinci Darius tahta geçtikten hemen sonraysa Mısır'da yine birçok isyan çıktı. İkinci Arta Serhas'ın satraplığı esnasındaysa Persler Mısır üzerindeki kontrollerini neredeyse tamamen kaybettiler. Peki bu nasıl yaşandı? Şöyle. Muhtemelen yıllar önce Inaros'la beraber isyan etmiş olan 1. Amirtiaos'un bir akrabası olan 2. Amirtiaos, 2. Darius öldükten sonra hemen bir darbe girişiminde bulundu. Halkın da desteğini aldı ve 28. Hanedanı kurarak kendisini Firavun ilan etti. Pers ordusu bütün halkın desteğiyle ülkeden kovuldu, bir takım muharebeler yaşandı ve en sonunda Persler Mısır'dan kaçmak zorunda kaldılar ve 60 yıl boyunca bir daha dönemediler. Ha, elbette Mısır'ı ele geçirmek için tekrardan saldırdılar ama başarılı olamadılar. Çünkü Mısır halkı 60 yıl boyunca, bağımsız kalmayı sürdürdü. Ve bu 60 yıl pek de güzel bir 60 yıl değil aslında. Hani bağımsız kaldı deyince sanki her şey güzelleşmiş gibi geliyor ama esasında 60 yıl içinde bir sürü kral birbirini devirdi, darbe yaşandı. Öyle karma karışık bir ortamdı. 2. Amirtias, Yunancasıyla söylersek 2. Amirtas, Manetoy'a göre 28. hanedanın tek kralıydı ve sadece 5 yıl tahtta kalabilmişti önce 399'da yani Yunan filozofu Sokrates'in idam edildiği yılda Yunanca Neferites diye bildiğimiz Nefarut başka bir darbe yaparak tahta geçmiş ve 29. hanedanı kurmuştu. 1. Neferites'in halefleri Psammutis, Hakor ve 2. Neferites'ti ama içlerindeki en kıymetli kral Perslere karşı yıllarca direnmeyi başarmış olan Hakor'du. Hakor'un hükümdarlığında Persler Mısır'a birçok defa saldırdılar ama Hakor veya diğer şekliyle Akhoris onları her seferinde engellemeyi başardı. Zaten Hakor da öyle tahtı bedavaya almamıştı. Ondan önceki kral olan Pısammutis'i devirmiş, yani darbe yapmış ve tahtı gasp etmişti. Yani esasında başarılı bir adamdı ama bütün bu 60 yıllık süreç içinde Pers etkisi azalmış olsa da bu sefer Yunan etkisi artmıştı. Çünkü Hakor Yunanlarla anlaşmaya çalışmıştı ve görüldüğü kadarıyla o dönemde Yunan paralı askerleri Mısır'da cirit atıyordu. Hatta Atinalı Habriyas Mısır'a gönderdiği paralı askerleri daha rahat etsinler diye Mısır sikkesi basmaya başlamıştı. Ki normalde buna izni yoktu ve bu sikkeler... Atina tetradrahmilerinin bir kopyasıydı, bir benzeriydi. Ve zaten para, sikke bunlar esasında hikayeydi. Bunun başka bir anlamı vardı. Neydi o anlam? Şimdi Atina Persleri yenmişti. O güne kadar kimse yenmemiş. E şimdi Mısırlılar da yendi. Kovdular. Yani benzer bir şey yaptılar. Aynı taraftalar. E Pers etkisi azaldığına göre öyleyse Mısır... Yunan etkisi altında ezilebilir. Yani Yunanlar gözlerini Mısır'a dikebilirler. Tabi bu öyle 5 yılda 10 yılda gerçekleşecek bir şey değil. Uzun vadeli bir plan ama zaten bu plan gerçekleşmeyecek. Çünkü Büyük İskender bütün oyunları bozacak. Ama oraya daha gelmedik. Şimdi Hakor'daydık. Hakor anlattığımız şekilde bir şeyler yaptı, uğraştı. En azından Mısır'a bir katkısı dokundu ve öldü. Öldüğünde de tahta oğlu 2. Neferites geçti. Ne yazık ki 2. Neferites Mısır tahtında sadece birkaç ay kalabildi. Çünkü 1. Neferites'in soyundan gelen 2. Nahnabef yani 1. Nektanebos onu tahttan indirmeyi ve yeni kral olmayı başardı. Nektanebos delta şehri Sebenitos'ta 30. hanedanı kurdu ki birçok kaynağa göre bu hanedan son hanedandır ama bazı kaynaklarda 31. Hanedan diye ek bir hanedandan da bahsederler. Oraya zaten birazdan geleceğim. Özetle Nektanebos'un tek özelliği aslında budur. Ondan sonra tahta Kedor geçer. Bizim Teos diye bildiğimiz yani Tanrı diye bildiğimiz Kedor. Kendince fetihler yapmaya çalışmıştır ve Pers etkisini azaltmak için Suriye bölgesine ve diğer birçok yere seferler düzenlemiştir. Ama bunların en önemlisi önce 360'te yaşanmış olan 1. Suriye Savaşı'dır. Teos aslında gelecek vadeden bir kraldı ama maalesef tahtta uzun süre kalamadı. Topu topu 2 yıl hükmetti ve bu Suriye Savaşı'na gittiği sırada öz kardeşi bir darbe yaparak tahtı ele geçirerek bir bakıma Teos'u kapı dışarı etmiş oldu. Tabii Teos'un hiçbir şeyden haberi yok. Savaştan dönmüş geliyorken yolda yakalıyorlar, adamı esir ediyorlar ve sürgüne gönderiyorlar. Yani gayet kardeş kavgasından gidiyor. E kardeş kardeşe bunu yapar mı yani adamın arkasından niye iş çeviriyorsun diye sorarsanız görüldüğü kadarıyla yapıyormuş. Hain kardeş tahta kendisi geçmedi. İkinci Neklanebos adındaki oğlunu geçirdi ve oğlu 10 yıl boyunca herhangi bir savaş görmedi. Ama bu 10 yılda Pers ordusu da epey bir kuvvet toplamıştı ve Mısır'ı yeniden istila etmeye hazırdı önce 343'te Pers lideri 3. Arta Serhas Mısır'ı yeniden fethetti ve bu esnada 2. Nebos tahtı bırakarak Nübiye'ye kaçtı. İşte bazı kaynaklar bu 2. istilaya 31. hanedan diyorlar ama esasında yeni bir hanedan kurulmadı ve zaten bu 2. istilada topu topu 10 yıl sürdü. Bu 10 yıl içinde sırasıyla Ohos... Arses ve 3. Darius gibi çeşitli krallar kısa süreliğine Mısır'a hükmettiler. Ama hiçbiri gerçek anlamda hükümdar değildi. Çünkü onlar tamamen yerleşemeden tarih sahnesine bütün dünyanın kaderini değiştirecek olan yeni bir lider çıktı. Makedonyalı 3. Aleksandros yani Büyük İskender. Büyük İskender... Milattan önce 336 yazının sonlarında tam da 3. Darius Mısır tahtına çıkarken Makedon kralı olmuştu. Amacı bütün dünyanın tek imparatoru olmaktı. Gözünü karartan İskender Batı Anadolu'dan başlayarak önüne çıkan her yeri fethetti. Böylece Pers İmparatorluğu'nun sınırları günden güne daraldı. İskender'in akıl hocası büyük filozof Aristoteles'ti ve bu yüzden İskender gayet isabetli kararlar verebilecek kadar eğitilmişti. İskender M.Ö. 333'te Kilikya şehri İsos'ta yani bizim bugün İskender'un körfezi diye ifade ettiğimiz bölgede 3. Darius'u ezici bir biçimde mağlup etti ve M.Ö. 332'de Mısır yakınlarındaki Pelasyum'a geçti. Kabul, İskender Mısır'ı alırken biraz zorlandı. Hatta 3. Darius onu birkaç muharebede mağlup etmeyi bile başarmıştı. Ama çok geçmeden 3. Darius bir kompleye kurban gitti ve sinsice öldürüldü. Böylece İskender Mısır'ı da fethetti ve Mısır'daki yeni firavun oldu. İskender topu topu 10 yıl başta kaldı ama bu 10 yıl esnasında o gün için... Neredeyse bütün dünyayı fethetti yani adamın gerçekten de görüp almadığı bir yer yok ve Mısır'da bu yerlerden biri. Hatta sadece fethedici ufak bir bölge gibiydi bile diyebiliriz bu açıdan içler acısı ama yapacak bir şey yok. Tamam İskender geldi Mısır tanrılarına kurban verdi hatta Memphis'te taç giydi firavun oldu. Bu da yetmedi hani biz de buralardan geçtik biz de buraları gördük demek adına kendi adını verdiği Alexandria yani İskenderiye kentini kurdurdu ama bir daha dönüp de Mısır'a bakmadı. İskender Mısır'da pek kalmadı ama Mısır halkı İskender'i bayağı bir sevdi ve hatırlamaya devam etti. Çünkü o dönemlerde Mısır rahipleri bir kurtarıcı figürü yaratmışlardı ve halka hep şey diyorlardı. Ya tamam, şu anda Persler bizi işgal etmiş durumda, kötü yüz ama sabredin. Bir gün bir adam gelecek, bir kurtarıcı. Amon'un reenkarnasyonu, Tanrı ve bizi kurtaracak. Ne Pers kalacak ne bir şey. Üstelik eski günlere de geri döneceğiz. Yani az kaldı. Ha gayret. Gerçekten de İskender geliyor. Ne kadar Persli varsa kovuyor ve adam tapınaklara bağış yapmak bir kenara. Şehir kurduruyor kendisi de zaten ben tanrıyım demiş zira o dönemde hemen her kral ben tanrıyım veya tanrısalım diyor yani böyle bir teokrasi anlayışı var hatta bu o dönemler için conditio sine kuan non diye ifade edilir yani olmazsa olmaz her firavun her kral tanrı olmak zorundadır bu sezar devrinde bile devam ediyor yani o yüzden İskender yeni amon neon yani amonun reenkarnasyonu olarak Mısır tarafından sevilmiş, sayılmış ve baş tacı yapılmıştır. İskender Mısır'dan sonra fetih yapmaya devam ediyor ve Babil, Susa, Persepolis, Gazze, Tire gibi birçok bölgeyi ele geçiriyor. Ve dürüst olmak gerekiyorsa bu adam bir fatih yani gül dağıtarak gitmiyor. İllaki katliamlar, kıyımlar, vahşetler yaşanıyor. Örneğin M.Ö. 332 yılında Tire kenti İskender'e baya bir zorluk çıkarıyor ve İskender... Halkın büyük bir bölümünü çarmıha gerdiriyor. Bu da yetmiyor. Daha sonra Gazze yine bir takım problemler çıkardığı için İskender bütün düşman askerlerini at arabaları arkasına bağlayarak şehrin etrafında turlattırıyor. Sürükleye sürükleye paramparça olana kadar birçok şey yapıyor şimdi hepsini de anlatmayayım. Ne var ki böyle şeyler İskender'i sevmeye engel değil. Hatta Mısır halkı bu yüzden adama tapıyor. Ya işte Firavun böyle olur adam Firavun karakterli tanrı gibi şuna bak acıma kırgeç, gazlayıp duruyorlar. Yani biraz özlemişler gerçekten Ramses gibi Tutmosis gibi karakterleri anımsatıyor bu doğru. Ama neyse İskender'e daha sonra başka bir video yaparız zaten ben ondan çok fazla yürümeyeyim çünkü asıl olay yani Mısır'ı asıl ilgilendiren bölüm İskender'den sonrası. Fethetmedik yer bırakmayan İskender, M.Ö. 323'ün ilk baharında Babil'e geri döndü ve 10 Haziran'da da bir suikaste kurban gitti. O öldükten sonra imparatorluk en zirve döneminde boşta kaldığı için yine bir takım iktidar problemleri baş gösterdi. Önce hanedan kuralları gereği bütün halefler hakları olan tahtlara geçtiler. Yani bir satrap gibi aslında. Fakat asıl kuvvet arka plandaki generallerdeydi ve bu generaller bir süre sonra tahtları bir bir gasp ettiler. Örneğin İskender'in üvey kardeşi olan 3. Filip Arhideos birkaç ay içinde bir suikaste kurban gitti ve İskender'in öz oğlu olan 4. İskender ise yine daha ufacık yaşında öldürüldü. Ardından generaller toprakları bölüştüler. Bu bölüşme esnasında İskender'in Babil valisi olan Selevkos, oğlu Antiyokos'la birlikte Selevkos İmparatorluğunu kurdu. Ve yine Ptolemeos, İskender öldükten 18 yıl sonra bile olsa Mısır tahtına geçmeyi başardı. Bu arada Ptolemeos esasen bir lakaptır ve savaşçı anlamına gelir. Ptolemeos tahta geçtiği gibi hemen kendi lakabını verdiği Ptolem hanedanını kurdu ve bu hanedan 300 yıl ayakta kaldı. Bu dönemde Mısır'ın resmi dili Yunanca oldu ve bütün eserler Yunanca'ya çevrildi. Zaten bugün birçok kral ve şehir ismini Yunanca telaffuz ediyor olmamız esasında bu yüzdendir. Çünkü ele geçen kayıtlar hep Yunanca. Daha önceki videolarda aktardığım üzere, ilk ve orta krallıkta kutsal yazılar diye ifade ettiğimiz hierografi yani hieroglif türü yaygındı Yeni Krallık devrinde rahiplere özgü diye ifade ettiğimiz hiyeratik yazılar yaygınlaşmıştı. Pers satraplığı zamanındaysa bu iki yazı türü de terk edilmiş ve demotik yazı dediğimiz Arapçanın da atası olan ve aynı şekilde sağdan sola yazılan bir yazı türü moda olmuştu. Bu arada demotik yazı halka özgü olan yazıydı. Halkın kullandığı yazıydı ve zaten adı üzerinde. Demotik. Vemos Yunanca halk demek. Ve demokrasi de buradan geliyor. Halkın egemenliği. Sırf şuna bakınca bile esasında Mısır'daki Yunan etkisini görebiliyoruz. Bu da yetmiyorsa yine Putolem zamanında yaşamış olan Mısırlı bir rahip olan ve bize Mısır'la alakalı en önemli kaynağı bırakmış olan Maneto bile Egyptiaka eserini yani Mısır tarihi eserini Yunanca yazmıştı. E zaten demotik yazı çehreyi epey bir değiştirmiş. Son 700 yıldır Mısır her türlü bir oradan bir buradan istilaya maruz kalmış. Üstüne bir de Ptolemaios hanedanı Yunanca'yı resmi dil yapmış. Resmen Mısır, Mısır olmaktan çıkmış. Şamar olanı olmuş. Neyse 1. Ptolemaios yani Soter kurtarıcı adını alan 1. Ptolem İskenderiye'yi başkent yaptı. Oraya yerleşti ve Helen kültürünü Mısır kültürüne entegre etmeye çalıştı. Bu belki de iyi bir şeydi. Hani Mısır asimile oldu eyvallah ama bir bakıma Helen kültürü sayesinde Mısır'da önemli gelişmeler yaşandı. Sırf İskenderiye bile bunun en büyük kanıtıydı. 1. Ptolemaios veya Putolemayos İskenderiye kütüphanesini inşa ettirmeye başladı ve elinden geldiği kadarıyla burayı bir kültür başkentine çevirmeye çalıştı. Elbette bunda Yunan şair Menander'in gönderdiği mektupların ve Helen kültürünün etkisi epey bir büyük. 1. Ptolemeos, Mısır inancına da saygı gösterdi ve tanrısal Apis'i geleneksel tanrı Osiris birleştirerek Serapis adında yeni bir tanrı yarattı. Ayrıca din adamlarını destekleyerek dini metinlerin toplanmasına da önemli bir katkı sağladı. Zaten bugüne kadar kalmayı başarmış olan elimize geçen hem tarihi hem de mitolojik eserlerin çoğu bu sayede oluştular. Ptolemlerin altın çağı 1. 2. ve 3. Ptolemi yani ilk 3 kralı içeren 80 yıllık başlangıç dönemiydi. 1. Ptolemeos askeri faaliyetlerden de geri kalmadı. Örneğin Kıbrıs'ı fethetti ve böylece denizden gelebilecek saldırılarla alakalı önemli bir tampon bölge yaratmış oldu. Kral 84 yaşında İskenderiye'de öldüğü zaman arkasında en azından başarılı bir savunma sistemi, ve inşaatı devam eden bir kütüphane bırakmıştı. O öldükten sonra tahta oğlu 2. Putolemaios geçmişti. İllaki hatırlayanlarınız vardır. Daha önce 2. Ramses son derece büyük bir kral olduğu için o öldükten sonra hep Ramses adı devam etmişti. Ve sonraki krallar saygıdan 11. Ramses zamanına kadar Ramses adını kullanmışlardı. İşte şimdi benzer bir şey. Ptolemaios içinde devam ediyor. 1. Ptolemaios ölünce onun oğlu Filadelfos 2. Ptolemaios adıyla tahta geçiyor ve bu 14. 15. Ptolemaios'a kadar devam edecek. 2. Ptolemaios hükümdarlığının başlarında Nübya'daki Meroe krallığına karşı bir sefer düzenledi ve çok sayıda altın madeni ele geçirerek hazineyi doldurdu. 2. Ptolemaios hem şovmen bir adamdı hem de Fatih'ti. Fatih'ti çünkü Suriye Savaşı'nı kazanmıştı ve Batı Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde birçok bölgeyi ele geçirmişti. Yani Mısır'ın sınırlarını bir bakıma genişletmişti. Şovmendi çünkü o güne kadar kimsenin yapmadığı kadar büyük festivaller düzenletmişti. Örneğin biz bugüne kadar hep ne gördük? Filmlerde, kabartmalarda, piramitlerde bir kral vardır Firavun bir de önünde yüzlerce köle at arabaları, hayvanlar, bilmem neler. Bunlar genelde abartıdır. Öyle olduğu düşünülsün istendiğinden dolayı yapılmış şeylerdir. Ama 2. Ptolemeos Filadelfos bunu gerçeğe çevirmiştir ve sahnelemiştir. Şehrin başından sonuna kadar 10 binden fazla insan, köle, hayvan, cambaz, sirk çalışanları vesaire müzik eşliğinde dans ederek yürüyüşler yapmışlardır ve halka gerçek anlamda yiyecek ve para dağıtılmıştır. Yani 2. Ptolemeos zamanı bir bakıma yeni krallık devrini anımsatmıştır. Bu kral ayrıca birçok tapınak inşa ettirmiştir ve ülkenin dört bir yanına kendi heykellerini koydurmuştur. Hatta ondan sonra Ptolemlere gerçek bir tanrıymış gibi tapınılmıştır. Fakat tüm bunların ötesinde kral daha önemli başarılara imza attı. Örneğin dünyanın 7 harikasından birisi olan İskenderiye fenerini yaptırdı ve 1. Putolemios'un başlatmış olduğu İskenderiye kütüphanesi inşaatını da kısa süre içerisinde tamamladı. İskenderiye kütüphanesi dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük ve en zengin kütüphaneydi. Ve bu kütüphane tek başına bile İskenderiye'yi dünyanın kültür başkenti yapabilirdi. Eh üstüne bir de İskenderiye feneri yapılınca Mısır dünyanın en meşhur ülkesi oldu. İskenderiye kütüphanesinde yarım milyon rulo papyrus vardı ve bunların da çoğu eşi benzeri olmayan orijinal metinlerdi. Ama sahtekarlıkla ele geçmişlerdi. E koskoca firavun ne diye sahtekarlık yapıyor derseniz sebep şu. Atina kütüphanesi veya diğer kütüphaneler ellerindeki eserleri vermiyorlar. Satmıyorlar da e, mecburen ne yapmak gerekiyor? Satış fiyatı örneğin normalde 10 gümüşse 2. Ptolemeos bu 10 gümüşü kira niyetine veriyor. Ya bize bir gönderin, bir okuyalım, kopyalayalım, sonra geri göndeririz. E tabii ki Atina gibi birçok bölge bunu kabul ediyor bedava para. Teknelerle, gemilerle yüzlerce, binlerce kayıt gönderiliyor ve 2. Ptolemeos bunları aldıktan sonra bunları bana gönderdiğiniz için eyvallah, sağ olun. Düşünceli insanlarsınız, iyi de ettiniz ama maalesef geri yollayamayacağım. Hem ben zaten satın alma fiyatını teminat diye vermiştim, fazla fazla ödemiştim. E siz de teminatları yollamayın, parayı yemeye bakın. Böyle diyerek burayı yumuşatmayacağım, şerefsizlik yapıyor. Baya baya çakallık yani bu. Ama en azından adam ilim, irfan, güzel ahlak, salih amel, eğitim bu amaçla yapmış. İskenderiye Kütüphanesi'nde Homeros'un, Hesiodos'un ve birçok önemli yazarın eserleri bulunmaktaydı. İşte bunca eser ışığında İskenderiye Kütüphanesi bütün dünyadaki akademisyenleri kendine çeken bir eğitim yuvası haline geldi ve zaten Mısır tarihi ile alakalı en önemli kaynağımız olan ve ilk videodan beri adını andığı Maneto'da bu kütüphanede çalışmıştı. Ayrıca geometrinin kurucusu olan Öklit, yani Evklides'te, İskenderiye'ye getirilenlerden biriydi. Yine bu kütüphanede çalışan Eratosthenes, İskenderiye'de ve Assoğan'da yaptığı çalışmalar sayesinde elinde doğru düzgün bir alet olmadığı halde dünyanın çevresini doğru hesaplamayı başarmıştı. Yani aslında bir bakıma o dönemdeki İskenderiye o çağın sörnünü ve nasısını içeriyordu diyebiliriz. Anlaşılacağı üzere İskenderiye kütüphanesi tarihte önemli bir yer edinmiştir ve birçok kurguda ona benzer motiflere yer verilmiştir. Örneğin taht oyunlarında da benzer şekilde kocaman bir kütüphaneden ve sadece üstadların yer aldığı bir şehirden bahsediliyor. İkinci Ptolemeos aynı zamanda başka bir başarıya imza atmıştı. Bizim bugünkü üniversitelere benzeyen bir eğitim kurumu yaratmıştı. Buna müze birliği diyoruz fakat müze deyince aklınıza öyle galeri sergi falan gelmesin. Baya akademisyenlerin toplandığı ders verilen bir kurum ve bir tapınak. Çünkü müze kelimesi müzlerden gelir. Müzler antik Yunan'da ilham perileridir. Bir bakıma size ilham verir, hakikati keşfettirir veya bir şeyi icat ettirirler. Zaten bu yüzden müzeler de ilham verme amacıyla tasarlanmışlardır. Ama bu epey kafa karıştıran bir şey çünkü müz Musa diye yazılıyor ve bizler Musa diye de okuyabiliyoruz ve bu yüzden insanlar hani bir takım filozofların da müzlerden bahsettiğinde esasında Hazreti Musa'dan bahsettiğini zannediyorlar. Örneğin Platon için Yunanca konuşan bir müz derler fakat bunu biz Yunanca konuşan bir Musa diye okuyoruz. Bu yanlış. Sırf bu yanılgı yüzünden birçok ilahiyatçı kendi kitaplarında bazı Yunan filozoflarını da tek tanrıcı, veya Müslüman gibi göstermeye çalışıyor. Yani esasında bu tamamen cahillikten kaynaklanıyor. Çünkü bir şey görüyoruz ve araştırmıyoruz. Hemen alıp kafamızdaki gerçeği onu monte edip bir bakıma doğru veya yanlış karşımıza empoze ediyoruz. Böylece insanlar yalan yanlış bilgilerle çok saçma sapan şeyler düşünebiliyorlar. Neyse devam edeyim çok da konuyu dağıtmayayım. Hani Üniversite kitaplarında bile böyle yazdığı için insanlar baya farklı fikirlere kapıldığı için bir düzelteyim dedim. Şimdi devam edersek İskenderiye gayet o dönemde önemli bir şehirdi ve çeşitli eserler ve çeşitli faaliyetler sayesinde baya da işe yarar bir hale geldi. Ama bu Mısır kültürüne büyük zarar verdi çünkü Mısır iyi kötü Putolem Hanedanı zamanına kadar bir Mısır havasını gösteriyordu. Fakat Putolem zamanında resmi dil Yunanca her yere Yunan tapınakları yaptırılıyor. E her yerde Yunan tanrıları Yunan heykelleri var. Hani ülkede piramit falan olmasa Mısır'a benzemeyecek. Resmen Mısır'ı Mısır yapan tek şey o dönemde piramitleri. Bu yüzden de Mısır bir bakıma buna tepki vermeye başlıyor. Hani halk da bir süre sonra Putolem hanedanından sıkılıyor. Bu yüzden 2. Ptolemaios'un ardılı 3. Ptolemaios esasında Putolem hanedanındaki son başarılı firavundur diyebiliriz. Çünkü ondan sonra ülke çökmeye başlayacak. Mısır'ın Mısır olmaktan çıkması Mısır halkına ağır geldi ve halk en sonunda ilk isyanını 3. Ptolemaios zamanında gösterdi. 3. Ptolemaios hükümdarlığı boyunca birkaç isyanla daha karşı karşıya kaldı ve bastırdığı her isyan bir sonraki isyana davetiye çıkardı. Halk intikam hırsıyla günden güne köpürdü. 4. Putolemios zamanında ise halka dair olan vergiler özellikle Mısır halkına koyulan vergiler biraz yükseldi ve halk fakirleşmeye başladıkça daha da ters tepki verdi. Bu yüzden Mısır halkı fırsatını bulduğu ilk anda bir iç savaş başlattı ve bir takım tapınaklar basıldı, köyler yağmalandı, hatta halk kendi halkına saldırmaya başladı. Bunlar putolemci, bunlar değil şeklinde bir ayrışma meydana geldi ve halkın aradığı karizmatik lider türünden bir adam olan Horven Nefer kendini Firavun ilan etti. Ne var ki 5. Ptolemeos zafer üstüne zafer kazanıp Horven Nefer'i yakalayıp idam ettirdi ve baya bir kelle kesti ama... Halk hiçbir şey olmamış gibi bu sefer Ankvennefer'i başa getirdi. Ankvennefer kentinde rahiplerin de yardımıyla büyük bir örgütlenme başlattı ama 5. Ptolemeos onu da mağlup etmeyi ve kazığa oturtmayı başardı. Epifanes yani Tanrı'nın tezahürü adıyla da bildiğimiz 5. Ptolemeos nihai zaferinin ardından bir takım olayları ve kararnameleri kaydettirerek bazı anıt taşları bırakmaya çalıştı. Örneğin bugüne kadar gelen Rosetta taşı yani Memphis kararnamesi bunlardan biridir. Takip eden yıllarda pek bir isyan patlak vermese de Mısır günden güne zayıflamaya devam etti. En sonunda da dış ülkelerden borç almak zorunda kaldı ve en çok da Roma'ya borçlandı. Roma M.Ö. 3. yüzyıldan beri Balkanlarda büyük güç sahibi olmuştu. Akdeniz'in ötesindeki devletlere de saldırabilir hale gelmişti. Yani her zaman olduğu gibi bir imparatorluk çökerken diğeri yükselmeye başlamıştı. Kısaca değinmek gerekirse Roma, M.Ö. 12. yüzyılda başlayan deniz halkı istilasıyla İtalya ve Latium bölgesine yerleşen halk tarafından zemine atılmış bir imparatorluktur. Lakin imparatorluk vasfını çok sonra kazanmıştır. Örneğin bu gruplar M.Ö. 753'te bile anca Tiber nehri kıyılarında bir kent kurabilmişlerdi. Buna rağmen bu kentin ve ticaretin gücüyle M.Ö. 330'larda epey kuvvet kazanmışlardı. O dönemde önlerindeki tek engel Büyük İskender'di. İskender öldükten sonra savaş sahasını boş bulan Roma dişlerini göstermeye başladı ve ilk önce Trakya ve İlirya bölgesini ele geçirdi. M.Ö. 200'lere geldiğimizde ise tam anlamıyla bir imparatorluk olmayı başardı. Geçen birkaç yıl içerisinde Makedon İmparatorluğuna da el koydu ve Ptolemaios Hanedanı ile para karşılığında önemli anlaşmalara imza attı. Öyle ki bir süre sonra Ptolemaios Hanedanı tamamen Roma sayesinde ayakta kalır hale geldi. 6. Ptolemaios devrinde ise ipler tamamen gevşedi. Şöyle 6. Ptolemaios 6 yaşındayken tahta geçmişti yani çocuktu hiçbir şey bilmiyordu. Ve asıl arka plandaki lider anneydi. Anne bir süre sonra diğer kardeşi de tahta ortak etti. Yani bir ikili sistem yarattı ve bu esasında bir bakıma Putolem Hanedanı'nın idam fermanıydı ama kimse farkında değildi. 6. ve 7. Ptolemaios çökmek üzere olan fakir ve karışık bir ülkeye aynı anda hükmettiler ve anne öldükten sonra Taht kavgaları başladı. Bu taht kavgaları sonraki Firavunlar zamanında da devam etti ve 8. Ptolemeos tepki olması için kendi hakkını, kendi mirasını, toprağını, her şeyini Roma'ya vasiyet etti. Yani bir bakıma size vereceğime çöpe atarım daha iyi dedi ve Roma o günden sonra Mısır üzerinde daha fazla söz sahibi oldu. 8. Ptolemeos biraz enteresan bir adam. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Zor. Şöyle bu adam ölen erkek kardeşinin karısıyla yani yengesiyle evleniyor ve daha sonra kendi kız kardeşiyle de evlenip çocuk yapıyor yani ensest var. Fakat kendi kız kardeşinden olma kızıyla da yani kendi çocuğuyla da evlenmek suretiyle anneyi ve kızı birbirine düşman hale getiriyor. Daha sonra bu hem kız kardeş hem de anne olan taraf hem kız hem de eş olan tarafa isyan çıkarıyor ve öldürmeye çalışıyor. Daha sonra Ptolemeos bunu fark edince hem kızı hem de karısı olan kişiyi öldürüp al bunu mu istiyordun diyerek paramparça ettirerek hediye paketleriyle hem kız kardeş hem de anne olan tarafa gönderiyor. Daha sonra 8. Ptolemeos hem kız kardeş hem de eş olan kadını sürgüne gönderiyor ve kendisine muhalif olan bütün taraftarları toplayarak Üstüne bazı akrabalarını da araya kaynatarak jimnazyum diye ifade ettiğimiz halkın spor yaptığı açık arazide diri diri yaktırıyor. En son bir de utanmayıp kendi toprağını kendi malını Roma'ya vasiyet ediyor ki bunu daha sonra 10. Putolemeos da yapacak. O da paralı asker karşılığında destek karşılığında Roma'ya kendi malını mülkünü kendi toprağını hediye edecek. Anlaşılacağı üzere Mısır Roma'nın uşağı olmuştu. Şöyle ki milattan önce 65'te Roma Senatosu Ptolemeos'ların söz verdiği topraklara göz koydu. Roma liderlerinden birisi olan Marcus Crassus gücüne güç katmak için Mısır'ı işgal etmeyi teklif etti. Fakat çok önemli bir hukukçu olan Cicero bir şekilde onu engellemeyi başardı. Bu arada Cicero yazdığı metinler günümüze ulaşmış olan en eski hukukçudur. Marcus Crassus engellendi belki ama Roma'nın diğer iki lideri yani Gnaeus Publius Pompeius ve Galius Julius Caesar kendi çıkarları için farklı planlar yapıyorlardı. Mısır ise bu esnada bir ona destek veren, bir buna yardım eden yani işgale uğramamak için yüz küsür yıldır ödemek zorunda kaldığı borçlarla Roma'nın suyuna gitmeye çalışan vasat bir konuma düşmüştü. Öyle ki M.Ö. 59'da Sezar Mısır'ı fethetme fikrini tekrardan gündeme getirdiğinde Firavun korkusundan Mısır'ın her yıl kazandığı paranın yüzde ellisini haraç olarak vermeyi bile teklif edecek kadar alçalmıştı. Şimdi Firavun deyince normalde aklımıza ne geliyordu? Piramit yaptıran, binlerce kişilik bir orduyla orayı fetheden buraya çöken bir tanrı kral yani korkulan bir adam. Ve Mısır medeniyeti deyince de bütün dünyanın korktuğu, tanıdığı, her yere hükmeden gelişmiş bir şey düşünüyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Özellikle son Ptolemeoslar bir bakıma yüz karası, bir bakıma utanç kaynağılar. Ve Mısır'a gölge düşürüyorlar. Yine devam edeyim. Bakınız 12. Ptolemeos o kadar yalvardı, yakardı. Hatta Mısır'ın vergi gelirlerinin %50'sini bile haraç gibi teklif etti. Ama bir yıl sonra Roma hiç ciddiye almayarak Kıbrıs'ı fethetti ve Kıbrıs Mısır'ın en önemli bölgesiydi o esnada çünkü Akdeniz'e açılmak ve kendini garantiye almak Kıbrıs sayesinde mümkün. Ama 12. Ptolemeos Kıbrıs elden gidiyorken hiçbir müdahalede bulunmadı. Hatta Kıbrıs valisi kendi öz kardeşiydi ve adam ele geçmemek için intihar etti. E Mısır halkı da bu kadar şey yaşandığında ve Firavun'un da bu kadar ezik olduğunu gördüğünde artık yeni bir isyan çıkarmaya ve yumruğunu masaya vurmaya kararlı hale geldi. Büyük bir isyan çıktı, Ptolemeos devrildi ama ölmedi. Adam tahtı bıraktı ve Rodos'a kaçtı. Rodos'a kaçtığında oradaki çeteci gruplar bile adamı ciddiye almadılar. Aylar boyunca Roma'ya yalvardı, beni kurtarın, beni gönderin vesaire. En sonunda Roma başka planları devreye sokmak maksadıyla adamı yeniden kral yaptı. Yani bir düşünün Mısır ülkesinde kimin başa geçeceğini bayağı uzak bir yerdeki bir imparatorluk belirliyor. 12. Ptolemeos tahta geçti geçmesine ama bir firavun olduğunu söyleyemeyiz. Adam kalan son yıllarını yemek, içmek, seks yapmak, haremde gezmek gibi şeylerle geçirdi ve zaten her gün Acaba bir daha biri beni devirir mi? Korkusuyla yaşadı. Milattan önce 51'de öldüğünde ise ardında iki tane varis bıraktı ve bunlar zincirin son halkası oldular. Bunlardan biri 10 yaşında bir erkekti ki onu 13. Ptolemeios diye biliyoruz. Diğeri ise 17 yaşında bir kızdı ki bunu da Kleopatra diye tanıyoruz. Bu arada bu Kleopatra esasen 7. Kleopatra'dır. Çünkü önceki Ptolem kraliçelerinin de isimleri Kleopatra'ydı ama onlar tarihe geçmediler. Meşhur olan yani sizin muhtemelen Sezar yüzünden veya başka başka sebeplerle duymuş olabileceğiniz Kleopatra bu. Neden bu kadar meşhur olduğunu da şimdi konuşacağız zaten ama öncesinde birkaç bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edeyim Kleopatra ve kardeşi Mısır'a ortak edildiler fakat vasiyetnameyi hazırlayan General Akilas Kleopatra'yı kaldırmaya karar verdi. Yani öldürmeye karar verdi. Bunun birinci sebebi Kleopatra bir kadındı ve bir kadının Mısır'a hükmetmesini o dönemde istemiyorlardı. Çünkü Yunanlar'da Ataerkilite epey yüksektir ve son 300 yıldır Yunan etkisi altında kalan bir Mısır'da onlar gibi Ataerkil mantaliteye geçmiştir. İkinci sebepse, 10 yaşında bir çocuğu kontrol etmek daha kolay. Bu yüzden büyük olanı aradan çıkarmak lazım ki arka plandaki mimar General Akilas olsun. Bir suikaste kurban gideceğini anlayınca Kleopatra önce Tebe sonra da Filistin'e kaçtı ve orada kendisine sadık askerlerden bir ordu yaratmaya çalıştı. Bu bir yıl iki yıl kadar sürdü ve Kleopatra daha sonra kardeşinden intikam almak için yani başa geçmek için bir savaş başlatacaktı. E, bu kadar olay yaşanıyorken Roma ne yapıyor diye sorarsak Roma bunları görmüyor muydu yani? E, görüyordu ama umurunda değildi. Çünkü o esnada Sezar ve Pompeius bir iç savaşa girişmişlerdi ve kim kimi devirirse o başa geçecekti. Bu arada biz hep Sezar'dan bahsediyoruz ama esasında Pompey de baya sağlam bir adamdır. Yani üç büyükten biridir. Ve Pompei şehrine adı verilmiştir. Gerçi o şehir de biraz spekülasyonlara maruz kaldı ama şöyle anlatayım. Pompei şehri sonra 79'da bir volkan patlamasıyla kül oldu. Bütün insanlar taşa dönüştü, yandı yani şehir bayağı harabeye döndü. Ve bizim bazı tarih cahilleri veya ilahiyatçı olduğunu iddia edenler gelip de bu şehrin Lut kavmi olduğunu söylüyorlar. Gördünüz mü? Böyle patlamış yok olmuş bir şehir var. İşte Lut kavmi bu. Bu da bizim kitapta yazan şeyi kanıtlıyor. Halbuki alakası yok. Yani Milattan sonra 79 nerede? Lut nerede? Lut'un İsa'dan önce yaşamış olduğu belli. Ve İsa da eğer yaşamışsa milatla yani sıfırla başlamış olması lazım. Anlayacağınız üzere Müz'ü Musa yapmak gibi cahilce ve saçma sapan hareketler. Devam edersek... Milattan önce 48'de Kleopatra ordusuyla Nil vadisine geldi ve kardeşiyle savaşmaya hazırlandı. Kardeşi de esasında onu devirmek istiyordu zaten, ama o esnada başka olaylar yaşanmıştı. Ne yaşanmıştı? Pompey Farsala Savaşında Sezara kaybetmişti ve ailesiyle beraber Mısır'a kaçmıştı. Tam Kleopatra ve 13. Ptolemeos savaşacakken Pompey Mısır kıyılarına çıktığı için. O dönemde Firavun olduğu gerekçesiyle Ptolemeos geri dönmek zorunda kaldı ve akıl hocası Akilas'ın kışkırtmalarıyla yanlış bir karar aldı. Neydi o karar? Sezar'a yaranmak için Pompey'in kafasını kesmek. Öyle yapıldı. Pompey sığınmak için geldiği yerde idam edildi ve iki gün sonra Sezar İskenderiye'ye geldiğinde ona Pompey'in kesilmiş kafası hediye edildi. Bu esasında bir jestti. Bir yalakalıktı ama Sezar öyle anlamadı. Ona göre bir Roma generali gayet nasıl derler aşağılanmış bir şekilde idam edildi ve bu muameleyi hak etmiyordu. Sağlam bir rakipti. Bu yüzden Sezar sen kim oluyorsun da böyle bir karar veriyorsun diyerek 13. Ptolemeos'u ayağına çarptı. Ptolemeos hemen Sezar'ın ayağına gitti. Ayaklarına kapandı. Özür diledi. Yalvardı ve... Affetmesi için bir sürü hediye falan vermeye çalıştı. Bu esnada Kleopatra kardeşinin meydanda bırakmış olduğu o birkaç askeri birlikten de kurtulmayı ve aradan gizlice İskenderiye'ye kaçmayı başarmıştı. Onun da amacı Sezarla görüşmek ve yardım istemekti. Yani bunu destekleyeceğine beni destekle. Sezar zaten son hareketi yüzünden Ptolemeos'tan epey bir soğumuştu ve bir de Kleopatra'yı görünce İş tamamına erdi. Adam Kleopatra'dan gerçekten hoşlandı ve bu karşılaşmada bizim bugün bile hala dizilerde, filmlerde, romanlarda konu ettiğimiz ve konuştuğumuz Sezar ve Kleopatra aşkı yaşarmaya başladı. Tabii ne kadar aşktı tartışılır. Sezar 52 yaşında bir adam, Kleopatra ise 21 yaşında genç bir kız ama Toby Wilkinson'un da Eski Mısır kitabında yazdığı üzere iktidar kanıtlanmış bir afrodizyaktır. O makamdaki bir adam maymun bile olsa yakışıklı gelmeye başlar ve herkes onu etkilemek için uğraşır. Ki görüldüğü kadarıyla Kleopatra bunu gayet kolay bir şekilde başarmış. Sezar'ın Kleopatra'ya gösterdiği ilgi 13. Ptolemeos'u korkutmuştu. Bu yüzden kral oradan kaçtı ve güvendiği adamları toplayarak son çare Roma ordularını kuşattı. Ama tabii ki bu bir işe yaramadı ve Sezar savaşı kazandı. Firavunsa kaçmaya çalışırken Nil nehrinde boğularak öldü. İskenderiye'de patlak vermiş olan o çatışmalarda meşhur İskenderiye kütüphanesi de maalesef yandı. 300 yıldır toplanmakta olan bütün eserler, meşhur filozofların bütün kitapları ve yarım milyon rulo kitap maalesef yok oldu. Zaten antik filozoflarla alakalı elimizde pek fazla kayıt olmamasının da sebebi esasında bu. Şimdi savaşı Sezar tarafı kazandı diye tahta Kleopatra'nın geçmesini bekliyoruz ama öyle olmamış. Kaynaklarda yazdığı kadarıyla Kleopatra'nın başka bir erkek kardeşi daha varmış daha ufak yaşlarda ve 14. Ptolemeos olarak tahta geçmiş. Ama bu kişinin adı ne? Gerçekte kim? Onu bilen yok. Ve esasında 14. Ptolemeos'un Sezar olduğunu söyleyenler de var. Neticede o adam o esnada Mısır Fatihi. Yani burası biraz şaibeli. Ama şimdilik Kleopatra'nın tek başına Mısır tahtına oturmadığını, bir ortağı olduğunu bilmek yeterli bence. Kleopatra'dan devam edersek, Kleopatra M.Ö. 47 yılında Sezar'dan bir çocuk yaptı, bir erkek çocuğu ve buna Kaiser adını verdiler. Kaiser, Sezar'ın başka bir telaffuzudur ve imparator demektir ve bu isim veya unvan daha sonra başka imparatorluklar tarafından da 1400-1500 yıl boyunca kullanılmaya devam edilmiştir. Örneğin Fatih, milattan sonra 1453'te İstanbul'u fethettiğinde kendisine Kayseri Rum demiştir, yani esasında Roma İmparatoru. Sezar Mısır'da uzun süre kalmadı, birkaç ay sonra döndü ama dönmeden önce Kleopatra'ya Kıbrıs'ı hediye etti. Yani esasında bu Mısır için bir kazançtı çünkü oranın kaybedilmesi büyük bir problem. Kleopatra tek başına imparator olamayacağını anlayınca en azından Sezar'ın peşinden gideyim diyerek Roma'ya gitmeye karar verdi. Orada imparatoriçe olmayı umuyordu ve Mısır'a özgü bir ihtişamla şehre giriş yaptı ama orada hoş karşılanmadı. Halk onu küçümsedi ve onu aşağıladı. Yani onu doğulu, vahşi, yabani, barbar Medeniyetten nasibini almamış, geri kalmış bir insan gibi gördüler ki biliyorsunuz bu mantık Maraton Savaşı'ndan beri devam ediyor. Zaten anlatmıştım Yunan, Roma, Batı, onlar mükemmeldir. Onların ardında kalan diğer taraf ise insan bile değildir. Kısa süre sonra M.Ö. 44 yılında Sezar Mart ayında yapılan bir Senato toplantısında bir suikaste kurban gitti. Kleopatra kocası öldürülünce İskenderiye'ye geri kaçmak zorunda kaldı ve Mısır'a döndüğünde ilk iş bazı kitaplarda yazdığı üzere kardeşini yani 14. Ptolemeos'u tahttan indirip idam ederek tahta 3 yaşındaki oğlu Kayser'i geçirdi. Ama bazı kaynaklara göre daha önce aktardığım üzere 14. Ptolemeos Sezar olduğu için zaten Sezar öldüğünde Kleopatra otomatikman yeni Mısır hükümdarı oluyor yani birisini öldürmesine veya tahttan indirmesine gerek yok. Öyle veya böyle her türlü Kaiser 15. Ptolemeos adını alıyor ve yeni Firavun oluyor. Böylece Mısır tamamen Kleopatra'ya kalıyor. Kleopatra kısa sürede Mısırcayı iyi derecede öğrendi ve kendini Isis'in reenkarnasyonu gibi gösterdi yani bir tanrıça olmaya çalıştı. Bu arada Kleopatra Putolem firavunları içinde Mısırca öğrenmiş olan tek kişiydi ve bu yönüyle de özel biriydi. Kleopatra Sezar'ın ölümünden bile malzeme çıkardı. Şöyle ki Mısır inancına göre kutsal ölüm tanrısı Osiris Set tarafından öldürülmüştür ve Osiris'in karısı tanrıça Isis Osiris'in ölü bedeninden Horus'u doğurmuştur. Horus bildiğiniz üzere ilk krallık zamanından beri kralların taht adını alırken kullandıkları güneş tanrısıdır. Yani kral tanrıdır. E Sezar Osiris gibi öldürüldü. Kleopatra da Isis olduğunu söylüyor. Öyleyse bu ikisinden doğmuş olan Kaiser bir bakıma Horus'tur ve zaten asıl kral odur. Güzel mantık. Bu da bize dinin politikaya, siyasete veya hemen her şeye nasıl alet edilebileceğiyle alakalı yakın bir örnek vermiş oluyor. Ne var ki bu taktik pek de işe yaramadı çünkü Mısır tanrıları çoktan ölmüştü. Özellikle Ptolemeos hanedanı esnasında onlardan eser bile kalmamıştı ve sadece bir ismi ifade ediyorlardı. Yani semboliklerdi. Kimse artık gerçek anlamda Ra'ya, Osiris'e veya Set'e tapmıyordu. En fazla saygı duyuyorlardı. O kadar. Tüm bu mitolojik oyunlara rağmen ne Kleopatra ne de oğlu Kaiser Mısır tahtında kalamadılar. Çünkü Roma'da Marcus Antonius'un ve Gaius Octavianus'un bulunduğu Sezarcı ile Junius Brutus ve Cassius Longinus'un liderliğindeki Sezar katilleri arasında yeni bir iç savaş patlak verdi ve bu savaş Mısır topraklarına kadar geldi. Bu savaşı Antonius kazandı ve Kleopatra Onda ışık gördüğü için onunla işbirliği yapmayı teklif etti. Zaten Antonius Kleopatra'ya aşıktı. Kleopatra Roma'da kaldığı esnada ondan biraz hoşlanmıştı, göz dikmişti. E şimdi Kleopatra kendisi teklif edince adam evlenmeyi kabul etti ve iki tane çocuk yaptılar. Bunlardan biri kız, diğeri erkek. Erkek olan Helios, kız olansa Selene adını aldı. Helios güneş demek, Selene ay demek. Bu da bir bakıma güneş ve ayın birleşmesi yani yeni çağ, her şeyin yeniden başlaması ve bir imparatorluğu temsil ediyordu. Tabi işler pek de öyle gitmedi. Savaşı kazanan taraf bir tek Antonius değildi bir de Octavianus vardı bunlar beraberdi ve bir süre sonra aralarında bir mücadele baş gösterdi. İkisi de tek kral olmak istediler daha doğrusu imparator ve Antonius yeni bir savaş çıkmasındansa İş birliği yapmayı teklif etti ve Oktavianus'un kız kardeşi Octavia ile evlendi. Bu yüzden Kleopatra'yı terk etti ve Roma'ya gitti. Bu Kleopatra'ya bir ihanet gibi görülebilir ama esasında adam bu hareketiyle bütün Mısır'ı Kleopatra'ya hediye etmiş ve Mısır'ı Roma'daki çekişmeden kurtarmış oldu. Yani iyilik yaptı. Amacı gene Kleopatra'ya fayda sağlamaktı. Antonius Kleopatra'yı bıraktı, barış yapmaya çalıştı. Eyvallah ama bu da pek uzun süreli olmadı. Birkaç yıl sonra, görüldüğü kadarıyla koskoca dünya imparatorluğu Roma iki tane adama dar geldi ve milattan önce 33'te da Antonius tıpkı Caesar ve Pompey'de olduğu gibi karşı karşıya geldiler ve yeni bir iç savaş patlak verdi. Octavianus Antonius'u bayağı yıpratıyor ve Hakkaten eziyor geçiyor diyebiliriz. Hatta Antonius'un 230 savaş gemisinden 224'ü bu esnada harab oluyor ve milattan önce 30'da Ağustos ayında Antonius son çare Kleopatra'ya kaçıyor. Mısır'a gidiyor ve peşinden de Oktavianus takip ediyor. En son Mısır'da yağmalanmaya başlandığında, her taraf yakıldığında, yıkıldığında Kleopatra Çocuklarını alıp mecburen bir mezarlığa saklanıyor. Bir anıt mezara kendini kapatıyor ve bundan sonrası biraz üzücü. Antonius Kleopatra'yı bulamayınca onun öldüğünü zannettiği için üzüntüsünden intihar ediyor. Kendisine kılıcını saplıyor ve daha sonra Antonius'un cesedi Kleopatra'nın olduğu yere götürülüyor. O esnada Kleopatra da ifşa almış oluyor ama öldürülmesi için bir sebep yok. Zaten Antonius gitmiş. Ama bir şekilde Kleopatra da ölüyor ya intiharla ya da cinayetle. İntihar olduğunu söyleyenler zehir içtiğini söylüyorlar. Cinayetle olduğunu söyleyenler de yine zehirle alakalı rivayetler ortaya atıyorlar. Örneğin Kleopatra'ya zehir dolu bir tarak verilmiş. Kleopatra farkında olmadan saçını tararken zehirlenmiş ve ölmüş. Ya da Kleopatra'ya hediyeler gelmiş ve bir üzüm sepeti içerisine bir yılan saklanmış. Kleopatra da üzümeyeyim derken aradan yılan sokmuş ve Kleopatra ölmüş. Ki aynı hikaye kız kulesindeki prenses için de söyleniyor zaten. Hani bu yüzden birçok rivayet var ve gerçekte ne yaşandığını bilmiyoruz. Ama Kleopatra'nın öyle veya böyle kısa süre sonra öldüğünü biliyoruz. Güzelliğiyle nam salan ve Roma İmparatorlarını kendine aşık eden Kleopatra öldü. Ama onunla alakalı yazılmış eserlere baktığımız zaman Esasında halen yaşadığını söylemek mümkün. Hatta Mısır'ın en kötü ve en son döneminde yaşamış olmasına rağmen en meşhur kraliçe olmasına bakarsak bunun büyük bir başarı olduğunu bile söyleyebiliriz. Esasında Kleopatra kadim Mısır'ın son yankısıydı ve oğlu Caesar'dı. Kısa süre sonra Octavianus tarafından idam edildi ve Ptolemeos hanedanı tamamen sona erdi. O günden sonra başka bir hanedan kurulmadı. Ve başka bir firavun da gelmedi. Yani Kleopatra gerçek anlamda Mısır'ın son halkasıydı. Ve Oktavianus bu kadar şeye rağmen Mısır'ı gerçek anlamda ciddiye bile almadı. Üç lejyon bıraktı ve geri döndü. Başka fetihlerle uğraştı ve en sonunda Augustus yani yüce ünvanını aldı. Ve gerçek anlamda ilk Roma İmparatoru oldu. Hani biz sürekli Sezar'ı biliyoruz ama esasında gerçek kurucu Octavia'nustur ve Roma takviminde bu tür büyük adamlara yer vermiştir. Örneğin Julius Caesar, July, Temmuz ayı diye geçer ve ondan sonra gelen ayda ondan sonraki imparatorun yani Augustus'un unvanı yer alır yani Ağustos. Devam edersek Kleopatra ve çocukları öldükten sonraki 400 yıl boyunca Mısır, Augustus ve sonraki Roma hükümdarlarının kendi çıkarları için sömürdükleri bir ülke olmaktan öteye gidemedi. Örnek vermek gerekirse İskenderiye'den hareket eden tahıl gemileri Roma'nın artan nüfusunu doyurdu ve Kızıldeniz tepelerinin taşlarından forumdaki kamu binalarını donatmak için devasa sütunlar ve baş tabanlar yontuldu. Yine Mısır çölünden gelen altınlar Roma İmparatorluğu'nun kasasına girdi. Son derece kıymetli olan Mons Porfrites Taş Hoca ise Roma'nın heykel tıraşları için sömürülecek bir malzeme yuvası oldu. Yeni krallıkta Mısır herkesin korktuğu vahşi bir hayvan gibiydi ama Roma döneminde süt sağılan bir ineğe dönüşmüştü. Takip eden yıllar boyunca çeşitli imparatorluklar Mısır'ın zenginliklerini ve ticari açıdan son derece önemli olan coğrafi konumunu kullandılar. Öyle ki Bizans, İran, Araplar, Osmanlı ve İngiltere Mısır'ı yolmaktan ve çiğnemekten başka bir şey yapmadılar. Roma döneminde mumya yapımı da sona erdi ve milattan sonra 380'de çıkarılan Theodosius fermanı ile beraber Mısır'dan kalma son sembolik ifade olan demotik yazı ve hiyeroglifler de tamamen kaldırıldılar. Bu da birkaç yıl sonra Mısır alfabe sistemini bilen son 3-5 kişi de öldüğü zaman bu dilin tamamen kaybolacağı anlamına geliyor ki öyle de oldu. Zaten Mısır'ı Mısır yapan şenlikler de artık uzun zamandır yapılmıyordu. Zira Roma imparatorları festivallere ve şenliklere katılmıyorlardı ve önceki imparatorların yaptığı gibi en azından nezaketten bile olsa tapınaklara bağışlarda bulunmuyorlardı. Ardından milattan sonra 400'lerde Mısır'a gönderilen bol sayıda Hacı ve Hristiyan misyoneri halkı yavaş yavaş eski dinden kopardı ve Hristiyanlaştırdı. 500'lü yıllara geldiğimizde ise Roma İmparatoru 1. Justinianus felsefe metinlerini ve bilimi yasaklattı ve böylece Avrupa'nın orta çağa başlamış oldu. Bu orta çağ esnasında Mısır inancı gibi, Yunan inancı gibi diğer inançlar şeytani diye adlandırıldılar ve tarihe gömüldüler. Eski tapınaklar ya yıkıldı ya da Hristiyanlığa hizmet eder hale geldiler. Örneğin meşhur İsis tapınağı, San Stefanos Kilisesi'ne çevrildi ve bu birçok Mısır mabedinin de başına geldi. Hristiyanlığın tanrısı, Roma'nın kolunu uzatabildiği her bölgede öyle veya böyle galip geldi. Amon, Ra, Pıtah... Osiris ve diğer tanrılar öldü. Ama Mısır'a son darbeyi Araplar vurdu. Onlar İslamiyet'i getirdi ve Memlükler zamanında bile Mısır inancı şeytana tapmak gibi görüldüğü için birçok heykel, birçok stel, birçok kabartma harap edildi. Zaten bu yüzden bugüne kadar gelen birçok görsel de esasında ya suratı tamamen tahrif edilmiş şekilde ya da burnu kırılmış veya bir takım hakaretler yapılmış şekilde geliyor ki bunların da esasında Arap toplumunda başka başka anlamları vardır yani burnu kırmak vesaire belki başka bir zaman konuşuruz ama şimdilik pek de uzatmak niyetinde değilim zaten baya bir şey anlattım. Aslında ben bu videoları yapmak niyetinde bile değildim yani yeni krallıktan sonra bırakacaktım biliyorsunuz ama tamamını erdirmek lazım mantığıyla çekmeye devam ettim. İnsana koyuyor biraz şöyle bir imparatorluk bu hale geliyor. Size belki öyle gelmiyor olabilir. Neticede semavi dinler Mısır'ı hep böyle şeytani diye adlandırmışlardır ve aşağılamışlardır. Halbuki bu inançlar baya baya Mısır'dan çıkmışlardır. Belki de bu öğrencinin hocayı öldürmek istemesi, yenmek istemesi yani boynuzun kulağa geçmek istemesi gibi de görülebilir. Ama neticede Mısır öyle lanse edildiği gibi kötü, iğrenç bir medeniyet değildir. Hatta baya da. Hayranlık verici bir medeniyettir ve ben aylardır Mısır tarihi okuduğum için gerçekten de bir yakınlık hissediyorum. O yüzden de şu videoları yapmak bana biraz koyuyor. Son bir bilgi vereyim bu da ekstra olsun. Hani Nekav bir kanal projesi başlatmıştı ve 1. Darius bunu devam ettirmişti. Ama tam da bitirememişti. İlla ki hatırlıyorsunuzdur. O proje Napolyon Mısır'a girdiğinde bitirildi. O kanal büyütüldü, genişletildi ve biz buna bugün Süveyş kanalı diyoruz. Hani belki sınavda falan sorarlarsa 3-5 tane öğrenciye hayrımız dokunsun. Evet Mısır tarihinin sonuna geldik. Toplamda 7 video yaptık ve hepsi uzun, yorucu, kapsamlı videolardı. Yani size göre nasıldı bilmiyorum ama ben yaparken canım çıktı yani. O yüzden iyi ki de yapmışız. Bence güzel bir külliyat bıraktık. Tarihle alakalı anlatacağım pek bir şey kalmadı aslında. Hani en fazla 2. Ramses gibi, Akhenaton gibi önemli adamlara özel videolar yapacağım. Ama bu seri devam etmeyecek. Bir de Mısır paganizmine veya Mısır'da yaşama değinebilirim. Yani kültürel bir iki video gelebilir ama tarih serisi bitmiştir. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond Roma tarihi serisinde görüşmek üzere.